kadınlarla erkeklerin aynı mekanda sohbete katılmaları dini nasihatları dinlemeleri elbette ki faydalı bir şey ee, buna kimsenin itiraz etmesi zaten söz konusu değil ancak kadınlar salonun bir tarafında erkekler de diğer tarafında olmak kaydıyla olmak şartıyla ama erkekle kadın iç içe bir arada muhtelit bir şekilde olurlarsa bu caiz değil evet. Neden? E çünkü yani Cenab-ı Allah erkeği erkek kadını da kadın olarak yaratmıştır. Bunlar iç içe bir arada olunlarsa e araya fitne girebilir, şeytan da? onları ne bileyim kötü düşüncelere Hı -hı. sevk edebilir, Hı -hı. uygunsuz e, davranışlar olabilir ama kadınlar salonun bir tarafında örneğin sağ tarafında veya sol tarafında Hı -hı. erkekler de diğer tarafta oldukları zaman elbette ki Konuşmacının, sohbet yapan kimsenin hı hı. sohbetlerini rahatlıkla dinleyebilirler, ondan istifade edebilirler. Buna engel olmamak lazım ama o sohbeti düzenleyen e, komitenin veya organizasyonun hı hı. da yani şimdi illa iç içe bir araya gelmelerinde ısrar etmeleri söz konusuysa doğrusu ben böyle bir organizasyonun faaliyetlerinden de şüpheye Şükrü. kapılırım. Kesinlikle demeleri gerekir. Yani hanımefendiler bir tarafta, erkekler bir tarafta olsunlar. Böylece bir de tesettüre riayet etmek Kesinlikle. de şarttır. Ee, yoksa yaha, bağır, açık efendim iç içe bir arada oturmaları e, bu doğru değil. yani şimdi Bu İslam'ın kabul etmeyeceği bir şey. Onun için İslam adabına, tesettür ahkabına riayet etmek kaydıyla kadınlarla, erkeklerin aynı salonda her biri bir tarafta olmak şartıyla sohbete izlemeleri dinlemeleri dini nasihatleri dinleyip ondan istifade etmeleri güzel bir şey olur.